Bir gürültü, hocam ne oldu? Cübben ben demişti. Ya hocam çok ses çıktı. Ben de vardım içimde. <gülüyor> Başka bir şey arayacaksın. Bak adam gitmiyor. Cübbenin o kadar ses çıkarmayacağı belli. Hemen hocam ben de vardım içimde. Şimdi iki tane bulutun çarpasından bu sesin çıkmayacağı açık bir şey. Sonra kim koymuş negatifi, kim koymuş pozatifi. Tarpı eksi bulutlar efendim diyor, ilim burayı izah etmiş, öyle diyor usta. bir nam takar diyor, o hadiseyi adileştirir. İşte küfür budur. Küfür demek örmek demektir kardeşim. Dukat manası örtmek. Yani adam tam Allah'a iman edecek, tak örgü. Tabiat dua et, evet. ilim bunu izah etmiş, konuşuyorlar. E tak, o hadiseyi orada ne atıyor? Örtüyor. imana gelecek adam. Allah'ı tanıyacak, Subhanallah diyecek. Tabiat dua et, ilim bunu izah etmiştir, tak kapatıyor gençlere böyle şey yapmışlar ya, evet artı eksik bulutlar var ama bu bulutlardan bu ses çıkmaz normalde İşte bunun bulut bu ses bu ateş <gülüyor> suyu su, fütü su, su, su, su, su. <gülüyor> bulutlardan nasıl hem ateş hem efendim ses çıkıyor çıkıyorsa demek ki çıkaran var nedir bu su astre oksijen ve hidrojen <gülüyor> yakıcı ve yanıcı İkisi birleşince oluyor söndürücü. Halbuki bizim bildiğiniz yakıcı ile yanıcı yan yana geldi mi daha çok yaka. Adam almış birine benzin pitonunu, birine atehteyle yalnız söndürme. Gülümç <gülüyor> olur ya. Bunlar bu kadar salak adamlar. Ama meydanı boş bulmuşlar. Senelerce böyle tabii din iman dersi verilmemiş. Üstad Tavi son perdeden bağırıyor ama. Tabiat Risalesi'nde mesela. 1900 ta 30'larda yazmış fakat diyor, tabi edildi ama Arapça dilen yok Arapça yazdım diyor şöyle böyle yayılmamış yasak yasaklanmışlar içeri atmışlar korkutmuşlar ta ki sesini duyurmasın diyor. insanlığa ama ne diyor sizin tabiat dediğiniz muhtem kalalarınızı zingr-u zever etmişim diyor en büyük dinsiz peynosoflarınızı hayvandan aşağı düşürmüşüm kim inanır? Kim inanır buna ya? Allah buna ya! Dünya dönüyor, kendine etrafına güneşine etrafına. Dönmüyor kardeşim, dünya dönmüyor. Döndürülüyor. Bak şimdi oldu işte. Döndürülüyor. Kim döndürülüyor? Hazreti Allah göndürüyor. Kim döndürülüyor? Kudretiyle, ilminle, iradesine, hikmetine, ahmetiyle, o döndürüyor. Bak sabah şimdi oldu. Fiil bir faim ister. Kitap bir katip ister. Şiir bir şair ister. Baklava baklavacıyı ister, kim yaptı baklavayı, <gülüyor> Baklava, Baklavalar kendi kendileri. Olmaz baklavayı, baklavacı baklavalaştırıyor. <gülüyor> Olmaz. <ha? gülüyor> Efendim öyle sana vermiş, işte bunlar var derler ki zamanlar, ne gel neşerek, ne gel neşerek, ne gel neşerek, ne gel neşerek, ne gel öyle. Biri böyle söylemiyor, söylemiyor, o adam söylüyor kendisi. O yalan söylüyor. Biri böyle söylemiyor. Geliyor, Kastamonu'da ise talebelerine bir kısmı yanıma geldiler bize harikamızı tanıttı, bu alimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler diyor. Ben dedim diyor, sizin okuduğunuz fenlerden her hem, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip harikamızı tanıttırıyorlar. Bu alimleri değil, onları dinleyiniz. Yani fen'in kendisini dinle. Fizik yalan söylemez ama fizikçi yalan söyler. <gülüyor> Matematik yalan söylemez ama matematikçi yalan söyler. Baklava yalan söylemez ama baklavacı yalan söylüyor. <Gülüyor> Nasıl baklava? Aa, anker. Burada yandan yatıyormuş. Beşot, dur, dur, dur, ya ben iki üç bir hediye götüreceğim. Bir tane tutar dedim. Buyur, bir tane tutayım ağzına. Baklava diyor, sakın alma be. <gülüyor> Sanki şansım anya anlarsak. Şimdi ben baklava işi mi dinleyeceğim? Baklava konuşuyor. Alma sakın diyor, rezil olur. <gülüyor> Emiyor onlar, dinlemeyin onları. Gelin mesela Kur'an okuyayım. O tarihlere, tarihtikleri şeyleri gelmiyor bak. Okuduğumuz kentlerden her kent diyor, kendi insanıyla, mutlaka den Allah'tan bahsedip, karakter tanıtıyorlar. Muallimleri değil, onları dinliyoruz. Anlatıyor, nasıl bir insanı ilgilendiriyor, görsel hepsi diyor. Yaşlar, müstakil, kemer, tüpler, şişeler, düşündüğümüz vaziyette, bu bize bir bilgi üretiyor. Eczacı gösterir diyor bu insanı. Aynı böyle de. Küve Hazret Sanesi'nde 400 bin çeşit mevaltak ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat marjolları vektiriyaklardır. Ne onlar? Ya işte tavuğu kesiyorsun bir küp açıyorsun. İnek biraz daha büyük bir küp. Koyun başka bir küp. Efendim patates bir küp. Soğan bir küp. Patlıcan bir küp. Dolates bir küp. Efendim biber bir küp. Patlıcan bir küp. Türk karpuz bir küp. Kavun bir küp. Ayva bir küp. Eğba bir küp. Sapsar. Sen bak edersen sen bitmez. Ve bu küplere bak bunların kim yaptı? Desbelli. Onları da yapan Nasıl senin rahflarına küpleri bir esracı varsa, şu Kainat Escanesine o küpleri disen bir rahf-ı rahim var. Bak, mukayese yaptın mı? Beytana çıkıyor. Ama adamlar bu mukayesini yaptırmamışlar ki. Sağ gözünü kapatmış, buraya bakacaksın diyor. Sağa bakma. Ya hocam ya kitap. <gülüyor> Benim dediğim tapiyat doğal. Allah diyemiyordu ya bir zaman bizim profesörlerimiz vardı. Allah diyemeye korktu çünkü 99 dokuz tanesi tabiat diyor. Bir tanesi Allah dedi, Allah <gülüyor> <gülüyor> dedi, Allah dedi. Ama şimdi, tabiat. ya, şimdi şunu bak bu kırmızı. Gel, geliyor birisi, amma güzel bir yeşilmiş ya, ne biçim yeşil bu ya. Ben böyle, hakikaten çok koyu bir yeşil ya, ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gelen yeşil diyor, giden yeşil diyor. Adam şüphe hissine başlar ya fenik turması görüyor fenik turması desem acaba bu kadar insan olan beni şey ilan ederler yani. Ne gitti? İşte uydum karaballa. Ne bu Şimdi ben mu anlattıklarını stad bundan mı? Sen böyleler mi? <gülüyor> Mesela herkes bu... Bakayım oldu lan? Şu kolumda ne oldu? Adam ne oluyor? Onlar bu... Kuran attık. Orada topta fayi oldu adam. Dans da. Kur'an arş azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebe azamından geldiği için, o ikinci sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'an, bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bak, peki, bütün kitaplar, gelen kitaplar, bütün alemle Rabbi itibari değil, değil. Sadece o insanların Rabbi, Onun Rabbi kelimesi terbiye manasına gelir. O belli bir ümmete belli bir zaman için gelmiş. Bütün alemlerin Rabbi itibariyle değil, onların Rabbi itibarıyla, Mesela diyor, anlatıyor bir yerde, bir padişahın çeşitli konuşması vardır, gene padişağıdır o. Mesela çağırır bahçıvanını, buyrun padişahım, evladım, bu da, dipleri kaz, gübre sinat, ilaççıyı çağır, ilaçlasın, hadi bakayım bunlar yapsın. Bu da padişah, bir emir veriyor ama bu özel. Bir de çağırıyor başkumandanını. Rusya'yı harf ilan et. Orduları harekete geçirir. Bugün bütün milletin padişahı hesabıyla konuşuyor. Ama orada mahkeye <gülüyor> ilgilendiren birisiyle konuşuyor. Onlar bir vazife veriyor. Onlar bir vazife veriyor. Buradaki bir O ise Fenal kurmay başkanına vazife veriyor. İşte Cenab-ı Allah'ın da bir kelamı diyor. Ve bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Ama Essednak idi. Rabb'in binası değildi. Çünkü bütün âlemde rahmet olarak gelmişti. Diğer peygamberler öyle değil. Onlar kendi ümmetlerine, belirli bir millete, belirli zamana ait olarak gelmişler. Ama Resulullah Efendimiz'in şeyi ebediyle anlatır kişiler. Bu onun için. Ve evet. <gülüyor> bütün âlemin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın halikin amına bir kitaptır, Hem ruhubiyet-i mutlaka bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı i hesabına bir hutbe-i Hem rahmet-i vasiyâ-i noktayı nazarında bir defter-i iltifatı adı Hem bu azameti haşmeti haysiyetine başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecbuasıdır. Muhabere, muhabere, şifre, Yasin, Elif, Amin, Hamin, Ayin, Sin, Kaf, bunlar şifre. Bu şifreleri ancak Allah bilir, peygamberimiz biliyor, bir de var ister biliyor. Hem ev ulema ve resettü enbiya, bazı alimler diyor, istat gibi zatlar. Muhittir, ağabeyi imzaplar, bu şifrelerden mana çıkarıyorlar. E son gün bir böyle, böyle bir kahve gibi bir yerde böyle sohbet ettikler, tabi dinleyenler biraz toktular yani bu, bu dalda giden insanlar değil herhalde yani bir kahvedir orada da bir gece sohbet edelim. Şimdi adam soru, dedim sorunuz var mı falan, birinde bir Kur'an'da bir şifreler varmış dedi, evet dedim şifreler var. O şifrelerden bazıları pek o zaman hazretleri çözmüş. Ama bir Kur'an diyor ki ap açık, Kur'an size ap açık bir derstir diyor, ap açık bir derstir diyor ve burada şifre diyor. Kardeşim, ap açık bir derstir bize. Şifreler özel kişilere. Şifreyle senin bir işin yoktur. Şifre, namaz kıl, oruç tut, bunlar şifre değil ki bunlar açık. Zekat ver, zina yapma, içtürüstü ver, kumar oynama, yalan söylemem, kıymet yapma, kovuculuk yapma, dedikoduculuk yapma, bozguruculuk yapma, bunları açık açık anlatıyor. İşte bu açık ders bize. O şifreye gelince bazı özel kişiler o şifreyi istersen açar. O şifre de bizim bizi ilgilendiren bir konu yok yani pek o kadar. Konuş yani demek istiyen burada böyle diyor, burada da şifre geliyor. Sen şifreli telefonuna bakma, sen açık telefonuna bak. Senin şifreli çantan değil de kapanmış açanın gömleğini alamıyorsun. <gülüyor> Öyle. O şifreyi ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın o şifreyi? <gülüyor> evet Haneke'nin yerine göre, açık yerine göre, efendi mufassal yerine göre, muğlak yerine göre kapalı mesellerden bahsedilmiştir. Bazen şifre bulunan bir muhabere mecbuasıdır. Hem ismi azamın muhiyetinden nüzul ile arşi azamın bütün muhatına bakan ve keftiş eden hikmet ve şan bir kitabı mukaddestir. Gelin merhaba, hikmet ve şan. Bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah ünvanı Kemal-i Kemal-i Liyakat'la, liyakatla Kur'an'a verilmiş. Kelamullah. Ve daimada da veriliyor. Kur'an'dan sonra Sahil Enbiya'nın Kütüp ve Suhutları derecesi gelir. Sahil nihayetsiz kelimat ilahiyem ise bir kısmı dahi has bir itibarla. Has bir itibarla işte bir gelen ilhamlar. Has bir itibarla, cüz'i bir ünvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isimle ve has bir ünubiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Hususi işte bu devleti bir zamana verilmiş olsun. Hususi bir ilim yuvana verildi. Hususi diğer alimlere verilmeyen bir bilim dediğim zaman hasretlerine nasip olmuş. Hı -hı. Almış tespihi böyle gösterdi kardeşlerim demiş 99'luk eski eskilleri buradan başlayacağı adam e, böyle buraya gelinceye kadar ne kadar vaytalar var. <gülüyor> Cenab-ı Allah bize öyle bir yol gösterildi. Buradan buraya geçiyoruz. Böyle gitmiyoruz. Buradan buraya geçecek Cenab-ı Allah bize bir ikram bu aslan insanlığı gümleti, patıldığı işi çok, telaşı çok insanına Allah'ın rahmeti buradan buraya geçecek bir doğru Bak burada Bir suana cevap olarak yazdığım bir fıkra ise de faydası olur ihtimalle beyan ediyorum. Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mutala eden, çok okuyan bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i hmm. Nur'un verdiği zevk ve şerv ve iman ve izan, izan demek Bunlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Nedendir Risale-i Nur'daki zevk, şervk ve birşey anlattığı zaman insan birden kabulleniyor çünkü gözüne gösteriyor, kulağına soknur, kafasına cevapları şey yani böyle. Olmuş, olacakmış, miş, değil yani. Bir zat gösteriyor. Gösteriyor kardeşim. Efendim diyor? E cevap, eski mübarek zatların eksel divanları ve ulemanın bir kısım isareleri imanın ve marifetin neticelerinden. İmanın ve marifetin neticelerinden. İmanın kendisinden değil, neticelerinden. Ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsedenler. Onların zamanında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu. İmansızlık yoktu o zaman. Ama şimdi imansızlık var. Adam Allah demiyor doğa diyor. Demiyor ya. Mesela süt reklamı yapıyor adam. Kınar süt bir inek resmi Sütü döküyor. Diyor. Doğa, doğa mesela cömertçe geliyor. Hem <gülüyor> ki Cenab-ı Allah diyor. Cud, cud. Cud-u mutlaktan geliyor. Cud, cömert. ...cuğudu mutlaktan gelen bu nimetleri adam örtüyor, küfrediyor, dua bize diyor, cömertçe veriyor, inek de orada duruyor... ...bazen boğul da <gülüyor> ...şimdi bakın küfür bu... ...halbuki Cenab-ı Hak veriyor işte kulağında böyle verdiriyorum... ...inek bizi tanımaz, sevmez, bilmez, ne aklılar, ne ilmi var... ...ne okula gitti, ne kursa gitti... ...sen bir sütü anlamak için ne kadar uğraşıyorsun, fabrikalar kuruyorsun... Pınar süt yok, mis süt yok, bilmem ne süt. Süt fabrikası diyor. Pınar süt fabrikası. Yalan. Süt fabrikası ne? Koyun, keçi. Süt üretiyor. Senin fabrikan süt üretmiyor ki. Sütü alıyor, peynir yapıyor. Tereyağı yapıyor, kaynatıyor, yoğurt yapıyor. Sütü üretmiyor Sütü, Sütü şekillere sokuyor. Süt fabrikası inektir Ama öyle demiyor. Doğa diyor, bize cömertçe veriyor. Şimdi de <gülüyor> doğa diye birisi yok. Allah mı da? Eşkıya bile olsa adam ilk zamanlar çok büyük kardeşler. Adamın biri böyle mal götürüp satıyormuş böyle kervanlarla Tabii yolda bana eşkıyalar kesiyorlar kervanları soyuyorlar falan. Adam gitmiş hocam demiş, hocam. demiş bana bir Kuran-ı bir ayet yaz. Koyayım mal arasına Cenab-ı Allah korusun malını demiş yollarda çalın. Adam da alıyor bir ayetler yazıyor. Alıyor onu koyuyor kumaşların arasına. Yolda da eşkıyalar durduruyor malları indirirken o kâh kumaşların arasından çıkıyor. <gülüyor> Kur'an yazılı. Şimdi çetesi çeteleri var ya adamları. Adamı buluyor onu. Doğru çetereysine gidiyor efendim. Diyor, bu çıktı diyor. Kur'an yazısı çıktı kumaşların arasından. Kur'an'a karşı bir şey var adamın eşkıyanın. Kur'an'a karşı bir şey var. Çağırıyor çetereysi o adamı. Nedir bu? Ben diyor hocaya dedim ki benim mallarım yolda çalınmasın diye Kur'an'dan bir ayetler yaz da Allah benim malımı korusun diye bunu yazdırdım diyor. Aaa! Örneği diyorlar. Diyor, bu eşfialarını arkadaşlar diyor, biz mal çalarız, iman çalmayız, biz şeytan değiliz. Şimdi bu adamın diyor, mallarını salırsak o adam şüpheye düşer, Allah benim malımı korumadı, Kur'an'ı izletmediler, vesvesiye düşebilir, kalbinde bir şey olabilir. Onun için o günler itibaren demiş, ben tövbe ediyorum, siz ne yapacaksanız yapın onlar demişler, ağamız reisimiz sen tövbe ediyorsun, biz ne tövbe ediyoruz? O günden sonra kalktık, biz de efendim böyle bir şey yapmayacağız. Adamın da mal veriyorlar. Yazdığında ne kadar safi yazdırmış ki cenab bunları da idare edelim. Ama şimdi kızındıklar böyle mi? Bırak bir sahip değil de, kitap bulsa adam yani ne kadar iman var ki? Kızsanız ona imansız değil, özsiz olamaz. Ama görüyor orada, durduk şey var burada. Ben hapishaneye girmiştim de şeyler geldi. Dastın yaptılar, abi de hapishanenin subaylar bu baylar bu yumuşlardan içten okumasını diyor. Bir komünist kadir vardı. hocam zaman bu kadir öldü. da da başladı Hocam dedi, umumi bir şey, araba var dedi, Kitaplarını ne yaparsan yapıştılar, bir tane 20 şirası, bir tane efendim meyve Risales, bir tane aşırı Risales, <gülüyor> dedi ne yaparsan yapacağım dedi falan, sakla dedi, ben de saklayacağım kitapları falan. Neyse ne yapayım dedim ben şimdi, çantam var bir tane var, bir tanesini koydum, çantanın altına baktım, dibini kaldırdım, bu kavva var, depinde 10 altına soktum. Odaya xinte soktum. Pitani sineti masa var böyle masa üstünde kaste koyuyoruz, yemek pişiriyoruz. Kaste ne Ince o şey geliyor. Şimdi geldiler şimdi, aramaya yüzbaşı başla uş bir iki tane asker arıyorlar şimdi benim var böyle Arıyor adam bakıyor, kepler yapıyor, asker öyle Şimdi satıyor, niye bu böyle falan? Dedim, da, biz falan. bu falan? ne? işte bu Niye diş bıçakla çalıyor bu da bu daha iyiydi, şimliyeti olduğu için falan ondan sonra şimdi başçavuş açtı benim çantayı tam o tatları oldu çantayı açtım başçavuş yüzbaşta o bakıyor, açtı şimdi açtı açtı alttan kitabı buldu, çıkardı bu ne hocam dedi, bu dedim kur'an tepsiri açınca ayetler çıktı, kur'an tepsiri kalk al dedi merkez koydum oya ya? şey demedi <gülüyor> Anma bir tarafta ankesliydi, korkmuştu ya. Yani. <gülüyor> bu, ankesliydi. Bunu evde ankes oldum, aldım, soktum gene oraya. Karıştırırken öbürünü çıkardım meyve bu ne? Udum on ikinci cildi. Emin ol, mu okuyor bir tarafta. Beçanla minleyeydin sattan, beni hakimse. Oğlum sen artık bu lanca. Ondan sonra dışarı çıktım dışarıda da kağıt altından buluş şey yapmasınlar Şimdi birisi şey attı böyle, kağıdı kaldırdı askerin biri, askerin biri hemen şey yaptı böyle, buraya tam sürücekti içeriye. Bak, bunlar well. şimdi adamın imanı var işte, olsa, akıs, akıs, akıs, akısına bakar ya. Tamam, dur, öyle oldu ya, orada okuyoruz. Bu içeri orada okuyoruz. Peki, bak bu kitaplar ne diyorlarmış? Bizki kitaplar. Fısa alt ne diyor? Peri imanın sarsılmıyor. o zaman diyor. Onların zamanlarında imanın esas hatları ne? Bütün dörtte. Allah, Allah. Yani okulda okuyan da Allah diyordu. Ne yani, dersede okuyan da Allah diyordu. Teklîde okuyan da Allah diyordu. Üç tane ilim yuvamız var. Birinden tasavvufci dişiyor. Birinden molla, hoca, imam dişiyor. Birinden de öğretmen, doktor, mühendis yetişirdi. Mektep, medrese, tekke. Uçtanı için. Şimdi tebhidi tebhisi atıyorlar ya tekkeye almışlar. Ama ayı ayı adam yetiştiriyor böyle. Ayı ayı ekoller. Şimdi onların üçü de Allah diyordu mesela. Mektep'te de Allah diyordu. Allah'ın kudretiyle işte bu. bu Buharlaşıyor. Ondan sonra yağmurlar diyor. Allah'ın hikmetiyle diyor. Dünyada öyle diyor. Allah hikmetiyle diyor. Rahmetiyle diyor diyorlardı. Sormadan bu materyalistik Açtan küçük uçağa bindik. Bizim evvelki biraz evvelki uçağımız çok büyüktü dedim. Bu dedim küçükmüş yani yavaş gidiyor Bizimki çok hızlı gidiyordu. dedim. Haştan mı geliyorsunuz abi? Dedim, <gülüyor> Yok dedim haçtan gelmiyor mu? Biz, bizim uçakları aşağıda kaldı. Hangi uçak abi dedi? Dedim küreyaz uçağı. Dünyada uçak değil mi? Dedim, 108 bin kilometre hızla gittiğini kitaplarda okuyorsunuz. Sadece 7 milyar insan var üstünde deneler, sığırlar, filler, kıfalar, denizler saymakla say, bitmez dedim. Ve öyle şu atla gidiyor ki 108 bin kilometre hızla bizim işte bak gidiyor yazıyor da Televizyonda gösteriyor. Sonra 750 <gülüyor> kişi var işte. Ondan dün kadar yük vardı. Gerçekten amca dedi çok kötü orijinal bir şey dedi, o kadar o kadar orijinal değil ama onlar öyle çocuklar dünyamız iki çeşit iş yapar yazın. Bir, kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gidiyor. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gidiyor. Bitti. Bitti. Kalk Ahmet, dünyamız kaç çeşit dönüş yapar? Efendim dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gidiyor. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gidiyor. Aferin Ahmet, otur. Aferin Ahmet, hiç bir şey öğrendi. Şimdi biz çağırıyoruz Ahmet'i. Ahmet gel Ahmet, sana buyurun. Öyle bir lafım, dünya denince ne geliyor aklına? Ne geliyor hocam? Nasıl işe düşünüyorsun? <Gülüyor> Yaşam geliyor. Başka? Hayal. Başka? Bitti. Evladım dünya denince bir yuvarlak değil yuvarlak. Bu yuvarlağın içinde ne var? Denizler var mı? Kıtalar Amerika, Avustralya, Antarktika var mı? Dünya, Almanya var mı? Denizler, nehirler, karalar, dağlar, taşlar, insanlar, hayvanlar var mı? Bunun içinde var. Bu yuvarlak küre dedim. Dönüyor mu? Dönüyor dedik. Peki bu dünyanın gözleri var mı? Dönerken başka birine çarpmasın diye. Yok amca dünya. Şoförü var mı? Yok. Pilotu var mı? Yok. Kaptanı var mı? Yok. Peki be Ahmetçin, gözleri yok, aklı yok, kaptanı yok, şoförü yok. Nasıl döner bu dünya? Lakin. Beş kişilik bir taksi şu meydanlıkta şoförsüz kendi kendine döner mi? Dönmez hocam. Peki bu dünya nasıl dönüyor? Bilmiyorum hocam kitapta döner diyor. <gülüyor> dönmez bu bilal. <evladım dünya. gülüyor> dönmez yuvkiç. Ocam dönerdir yavuz kitapta. Dönmez oğlum. Ocam döner. Oğlum dönmez, döndürülür. Ha, varıştı. Doğru hocam döndürülür. Kim döndürüyor? İşte Rabbimiz döndürüyor. Kendi altı saygılı olan Allah. İnkarde kudret sahibi olan Allah. Dünya kendisine bir pirinç tanesi kadar bile olmayan bir güç sahibi olan Rabbim döndürüyor. Bak dünyamızı döndürüyor, başımız dönmüyor Denizlerimiz dökülmiyor. Bak biz suyu bardağın içinde tutuyoruz. Cana Allah bardağın dışında. Muvarlat değil mi? Nerede denizler? İçerde mi? Şurada. Şurada. Çocuk şimdi gözlerini kapat. Ee, i̇şte Allah'ım dünyayı döndüren Rabbimiz öyle güzel döndürüyor ki bizim elimiz yıkılmıyor, başımız dönmiyor, denizlerimiz dökülmiyor. Rabbimiz o kadar kudret sahibidir, merhamet sahibidir. Hı, hocam, ben yani hiç bu taraftan Peki Ahmetciğim, dünya kendi esrasında dönmek ve gece gündüz meydana geliyor. Bu gece gündüzden bizim ne menfaatımız var? Mesela gece gündüz, hep gündüz olsaydı ne olurdu? Bilmiyorum hocam. Bak ne olur? Biliyor musun? çok şey olur da ben bir tanesini söyleyeyim. İnsanlar hırslıdır, çok hırslıdır, Çalışmaya doymaz. O Tasar zaman pazarda patates sarıyor. 5 kilo patates 50 bin lira, 5 kilo patates 50 bin lira. Adam 10 kilo patates, ver 10 kilo patates, ver 5 kilo patates, ver 10 kilo patates. 5 kilo patates 50 bin lira, 5 kilo patates 50 bin lira, ver 5 kilo, ver 10 kilo. Şimdi düşün ki bu işleri devamlı gelirse adam ne yemek yiyebilir, ne de yatabilir. Gelinle para. Hırslandı, dinlenemez bile. Patates, patates, patates derken, bakarsın bir gün kaldırdınız, patates derken... Çünkü olur hırslıdır. Ben de kendimden biliyorum, ben de pazarlara çıkıp çanta satıyordum. Mesela okullar açılacak diyeyim iki hafta sonra, iki hafta pazara çıkıyordum. Şimdi çanta, kamyondan çanta indiriyoruz, ver iki çanta, ver üç çanta, ver dört tane çocuk sıra atmışlar. Hangisi var bunlara, bre çanta? Çanta, çanta, çanta! Paralar geliyor çocuğun girip bağlının içine paraları dolduruyor. Para. İşte kempleniyoruz Çanta bari çanta. O gün akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Yemeğe vakit kalmıyor. Çünkü para kazanmak yemekten daha net sektirir. <gülüyor> i̇nsanlarda böyle bir hırs var. Yemek aklıma gelmiyor. Düşün ki bu akşam da devam etse sabaha kadar. İlk gece olmasa. Belki çanta çanta diye diye. Açlıktan bayılacağım bitacağım. Ama Cenab-ı Allah ne yapıyor? Ne yapıyor? Geceyi getiriyor, karanlık. Herkes evine çekiliyor. Biz de istirahata Gündüz çalıştırıyor, gece istirahat. Gündüz çalıştırıyor, gece istirahat. Kur'an-ı Kerim'de de diyor. Ve canle leyle libasa. Ley gece demek. Ve canle leyle libasa. Size geceyi diyor örtü yarattı. Ve canle nehara nehaşa. Gündüzü de mağiyetiniz için ticaret yaptım. Aa, gece kalk kimse yok sokaklarda sanki kıyamet korkmuş. Sabahleyin bir kalkıyor herkes. Kimisi bisikletle, kimisi dolmuşta kimisi minibüsle, kimisi otobüsle, kimisi trenle, kimisi yürüyerek, kimisi koşarak, kimisi arabasıyla, kimisi gelrek, öbürü börek, sütçü, damplemez var ya. Da. Ne oldu? Sanki haşir meydan oldu. Birden bir uyandı millet. Demek ki gece istirahat, gün çalışma. Bak Kur'an-ı Kerim. Livasa, ha demek ki dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece de gündüz oluyor, Rabbimiz bizi gece dinlendiriyor, gündüz çalıştırıyor. Biz çocukken böyle bağ çapalıyorduk da, babam, abim ben, babam da sertti biraz. Şimdi ben 12 yaşındayım, çapalıyorum böyle, belim ağrıyor. Abi, medyum, abine bırakacağız diye çapayı? Kardeşim diyor işte bak güneş ne zaman kavuşursa o zaman güneşe bakıyorum ta orada Allah. Çıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> bir sıra çapalıyorum gene bakıyorum güneşe gene aynı yerde. Deva biliyorum ne zaman bırakacağız. Kardeşim güneşi görmüyor musun? <gülüyor> saat kullanmıyor saat yok. Babamızla yanımızda üç kişi çapalıyoruz. Biz çocukuz yoruluyorum tabii ne olacak şu kadar şundan küçük tabi akşam oluyor böyle güneş uful ediyor dağın arkasına babam diyor çocuklar yeter Allah bereket versin yarın devam ederiz babama kalsa var ya hayatta istirahata vermeyeceğim <gülüyor> ama Cenab-ı Allah bizi istirahata alıyor <gülüyor> babama kalsa yandık <yok>. <gülüyor> peki güneşin etrafında dönmekle ne oluyor Nefsimler meydana geliyor mesela şimdi yaz çok sıcak oh, yandı bu herh ...sabaha kadar uyanadım, terledim. Cenab-ı Hak döndürüyor, kurunduyor, biraz serinledeyim. Oh oh oh ne güzel bu arabası falan filan. Biraz üşüdü, bir çok dondum, yakın sopaya yanıyor mu kalıyor falan. Yansın, sopaya yakın, Oh dondum mu filan falan. Ondan sonra filan işte <gülüyor> dondum, yandım, döndüm ya Allah. Değişik mevsimler yaşatıyor bizi. Sabit dönerken değişik meyveler de geliyor. Mesela yazın, dutla başlıyoruz... Efendim arkasından kiraz, efendim, cişne, kayısı, şeftali, ondan sonra armut, üzüm, incir, kavun, karpuz, mandalim, portakal, elma, greyfurt, muz, civiz, kestane. dünyadan döndükçe yeni yeni meyveler geliyor. Dönmese gelmeyecek bir tane gelecek. Çünkü bu kışta olur yazın olmaz. Hepsini var bunun. O zaman hep aynı meyveyi yiyeceğiz, öbürlerini yiyemeyeceğiz. Hı. Rabbimiz sıkılmayalım diye, meyvelerin de değerini takdir edelim diye bir alıyor bir veriyor. Şimdi mesela bakın kardeşler, nefes alıyorsun akşama kadar. Hiç aklımıza geliyor mu? Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Bugün akşama kadar nefes aldım. Aklımıza gelmiyor. Gelmesi lazım. <gülüyor> Arada bir nefes miskesin sen. Ne? Ne? Ne? nefes alamıyor nefes, al nefes alamıyor oh, oh, açıldı çok şükür ah, elhamdülillah elhamdülillah. bak ne kadar elhamdülillah deriz değil mi ama hiç elhamdülillah demiyoruz demek ki <Gülüyor> Cenab-ı Hak nimetlerini ne olduğunu bize tattırmak için öyle döndürüyor o don üstadımız diyor ki en lezzetli bir şey devam ederse lezzetini kaybeder Kur'an kaybetmiyor ama diyor. Akh-ı okuyoruz. nesetini kaybetmeden, ilahi hazineden geliyor. Kur'an kelamının tefsiri. Şimdi diyelim ki Ekrem kardeşimiz, dedi ki abi, siz geldiniz, benim 10 gün misafirim olacaksınız. Oladır. Yemekler benden. <gülüyor> Yarın ne yapacak acaba? Kuzu avuç bir tane kardeş, kuzu yapmaya çevirme. Öyle mi mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Kuzu çevirme, öyle mi alıvarsınız benim? Kuzu yetici Allah merket mes. Yarın ne gelecek. Yine kuzu gelecek, görüyor musun? öbür gün kuzu köşk değil Ya o da bu ne köşk? kuzu <gülüyor> <gülüyor> ya, ne ne malen köşk? 60 kilo bir plana sığmaz ne lan? <gülüyor> Terbiye kardeşim, bıktık ya. Yok mu biraz peynir ekmek falan? Menemen <gülüyor> falan yok mu ya? Sen kızdan başka bir şey bilmez misin? Böyle deriz, değil mi? Kemşik. <gülüyor> i̇şte insan olun, biz böyle bir mahlukuz İşte Rabbiniz bir aviyor, bir aviyor, bir aviyor, bir aviyor. Şimdi mesela bir su içiyorsun değil mi? Tık tık tık tık. Hiç turladan içiyoruz su çünkü zaten dedala çeşkede. Ama portakal suyunu içerken tık tık tık tık içmiyoruz değil <gülüyor> Her ayırtıkça kesekini alıyorsun ağzında alındı mı? Şu ana memesi gibi gene bir istiyorsun gene böyle. Para da pahalı çünkü değil mi? Onu da kıt kıt kıt içsen an beş Şubat içmişsin, ha su içmişsin fark etmez. Onun için Rabbimiz. <gülüyor> <gülüyor> bir alıyor bir veriyor, bir alıyor bir veriyor ki değerini alalım. Nefes diyor. öyle bak. Bir alıyoruz bir veriyoruz, bir alıyoruz bir veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun kardeşler. Size doyum olmaz. Ya, Allah razı olsun. Bir de şey varmış ya bu. Ee, Lütfem var. Neydi abi? Bey <gülüyor> abi? Lütfem Bey mi? Mazlaya rast vardı mıydı abi? He? Tamam böyle ayet Anadırım. sormuş ya, size evet, <gülüyor> <gülüyor> mecaz, lütfen <gülüyor> Ha. Haa, lütfen edin. 11'de kalkalım. <gülüyor> 11'de diyor. Daha veriyorum. Benim Mehmet abi, polis abim. Evet. Nerede o? Orada orada. 11'e kadar müsaade etti mi? 11'de ama cemaat, cemaatla rica ederim dedik de. Ya şimdi gece bizim için değil bizi şoför kardeş için biraz da yani bir şey yapalım diyor. Neyse şu şeyi de anlatayım da Ulvi Bey'i de anlatayım da Ulvi Bey. Anlatıyor. Real Karlação. Mehmet abi. De biraz ben, çok iyi olur. <gülüyor> Mehmet abi. Bak Ul falahmet kardeş diyor ki Mehmet abi hafira anlatsın. Ben bunu anlatacağım sonra sen anla. <gülüyor> Gel şunu <şuraya oturum>. yut. <gülüyor> Lütfen. O Maulah Mehmet abi falan anlattı bunları. Şimdi kardeşler. Bizim bir kardeşimiz konservatuarda okuyordu, talebe. Bu çocuğun ismi Ümit. Güzel bir çocuk, namaz kılıyor. Ama etrafındakiler, şarkı söylüyorlar bunlar. Koro halinde hem şarkı söylüyorlar, hem de konservatuar diye bir okul var. Orada da okuyorlar. Şimdi bu namaz kılınca bunun etrafındakiler buna acayip sorular soruyor. Ne ulbi Bey bir tane, sapık birisi. terah karnasyon, şu bu, işte ölünce insan çıkar başka bir ruh yere, o çıkar ondan girer falan. Ya demiş öyle bir şey olmaz, ya nasıl olmaz falan filan. Çocuğun kafasını Allah bullak etmişler. Bizim Zafer diye bir kardeşimiz vardı Erzurumlu. İlahiyat fakültesinde okuyor. Demiş ki Zafer, sen bir gün gel bunları ben demiş toplayayım. Bunların sorularına cevap ver de ben de kurtulayım bunlardan. Beni demiş çapraz ateşe tuttular. Ben de cevap veremiyorum. Demiş sen onları bir gün dükkana davet et. O dükkanı da var böyle geniş salonu, antikaçı bu çocuk. Çağır onları bir gün böyle müsait bir zamanda, biz de geliriz demiş sorularla cevap veririz. İyi demiş, o da demiş işte falan gün, bir gün vermiş tarih. Bana dedi ki, bu Zafer kardeş, abi dedi beraber gidelim dedi. Evet. Gerek yok. Beraber gidelim dedi. Ya dedim sen git, yok dedi beraber gidelim. Beraber gittik. Neyse gittik, şimdi dükkana girdik, salon. Ben zannettim 3-5 kişi, baktım belki 30 kişi var, kadınlı, erkekli bir grup gelmiş. Tabi biz de girince böyle çantayla falan, hepsi ayağa kalktı. Buyurun hocam falan filan, daha sormayın. <gülüyor> <daha bayan> Hükümetimiz <gittim. gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben onların sorusunu beklemiyorum, o real karnasyondan soracak. Ben karnasyon, karın ağrısı bilgim yok da, ben kendi bildiğimi anlatacağım. O sana şamdan sonra sen İzmir'den anlat. O zaten sorduğunu unutur. Şimdi tabii onu sormadan önce baktım böyle bir bayan bekliyor artık bir çözüm. Şey. Dedim ki Cenab-ı Allah sizi ne güzel yaratmış maşallah dedim. Bak Allah iki tane ne güzel göz vermiş. Bak dedim bir gözlük aldım dedim şu kadar para ödedim. İki tane göz aldım dedim beş kuruş vermedim. Siz de vermemişsiniz size. Vermedim tabii gördün bak dedim. İki tane cama para veriyoruz da, iki tane bize kainatı gösteren göstere, beş kuruş vermedik. Ama dedim hesabı orada sorulacak. Tabi tabi dedim. Ben <gülüyor> bir şey ayak tabağı diyoruz, ayak tabu, ayağın kabı kılıp 56 milyonu diyoruz. İki tane ayak aldık, beş kuruş vermedik. Hesabı orda. <gülüyor> <gülüyor> bir... Devlet dedim ceryan veriyor, ay başında parasını vermesen tek diyor Cenab-ı Allah gökyüzüne güneşi koymuş, bizden bir şey almıyor. Hesabı orada. Şu kadar güneşten, şu kadar aydan, <gülüyor> şu kadar havadan, şu kadar sudan, şu kadar ekmekten, şu kadar gözden, burundan, kulakta bu hesaplar verilecek dedim kardeşim. Allah yardım etsin bize. İnşallah dedi. Paktın gözleri yaşardı kadının böyle. Ondan sonra biz de ne evvelkisi anlatıyor. Şimdi or ulvi bey arada bir parmak kaldırıyor. Anladım ben. İşi tezgahlayan, bozan o. <gülüyor> delikanlı diyorum. Sana sınır. biraz. A inşallah, delikanlı sana sınır. <gülüyor> Derken bir ara dedi. Sözümüzü kesebilir miyim? Balla. Dedim istersen bal bellak <gülüyor> <gülüyor> Dedi Kur'an'da bir ayet vardı. Dedi. İşte orada diyor ki. Hem Bakara suresinin işte 28. ayeti. Orada diyor ki diyor, siz ölüdünüz, sizi dirilttim. keyfe tekruğun billahi küntüm en vaten sünme yuhyiküm, sünme yumitüküm, sünme ileyhi turcağun. Siz ölüdünüz, sizi dirilttim, tekrar öldüreceğim, tekrar dirilteceğim. Bu diyor, real karnasyona işaret etmiyor mu? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Çünkü diyor ölürdünüz dediğine göre diyor yemek adam diyor daha önce yaşamış ölmüş. İşarat-ı İcaz var mı? Var. Oldu abicim da. <gülüyor> <var bakayım> <gülüyor> Yerinden okuyayım da Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretleri nasıl böyle soru geleceğini bilmiş ve böyle soruya da cevap vermiş. Diyor ki burada bakın, küntüm enbatem. Cümlesi ukteyi yani birinci düğümü açıyor şöyle ki, insanın cesedini teşkil eden zerreler, alemin zerratı içinde camit, dağınık bir şekildeyken, bakarsın ki mahsus bir kanun ile, muayyen bir nizam ile, intizam altına alınarak, alemi anasıra gönderilir. Alemi anasıra demek su, toprak, hava alemi. Demek ki hava ve toprak aleminden, daha başka bir alemde bizim sercelerimiz. Hı, hı, hı. Esir aleminde bir Hangi alemde? Geçen gün Arif kardeş izah etti onu. İşte bilmem patlamalardan gelen serceler şu bu falan. Alemi Anasır'a gönderilir diyor. Anasır. Anasır Erba'a 4 tane. Allah sunu yok 5. Anasır Erba. Alemi Anasır'a gönderilir. Allah Allah. Alemi Anasır'da sakit sakin gizli bir vaziyetteyken beykan birdenbire kafile kafile muayyen bir düstur ile yevmi bir intizam ile bir kast ve hikmet altında alemin mevalide intikal eder alemin mevalidi işte bu alem yani doğma alemi kimisi elma oluyor kimisi portakal oluyor kimisi ekino oluyor kimisi efendim karpuz oluyor mevalit alemi ne gönderir âlim-i mevalitte sükut içindeyken sükut bak duruyordu. birdenbire acip bir tarz ile nutfeyi inkılap, inkılap eder şimdi bunu yiyeceğiz biz nutfe olacak şenkinasi dedi ya ben dedi öldükten sonra dirilmeye inanmıyorum neden ben öldükten sonra dedi toprağa gireceğim benim toprağın atomları toprağın atomlarına karışacak ben artık bir toprakım. Evet sen bir topraksın. Benim toprağımdan otlar çıkacak. Evet bir inek yiyecek ineğe gideceğim. Doğru. Bir keçi yiyecek keçiye gideceğim. Efendim bir öküz yiyecek öküze gideceğim. Tekrar ben nasıl insan olacağım? Ben başka şeylere dönüştüm. <gülüyor> ben dedim kaç yaşındasın? Şinası bu yani öğrenerek tabii. Bunu dedi imamdan dinlemedik ki. Dedim ki, kaç yaşındasın Şinası? 25 yaşındayım 26 sene evvel neredeydin? Yoktum dedi. Vardın şirası şimdi. Gene var. <gülüyor> Sen dedim ıspanaktım <gülüyor> İnektin dedim. Hatırlamıyorum. <gülüyor> dedi, Baban olacak adam dedim. Keçinin kızarmasını yedi. İneğin köftesini yedi. Ispanak yemeğini yedi. Babanın damarına sperm oldu. Nutfe i̇şte, dedikleri şöyle. Nutfe işte. Nutfe'yi en kralı nütfeyi inkılap eder. Elem yekü nütfeten min meniydin lümna diyor Kur'an-ı Kerim. min yekü nütfeten min meniydin Sibir damla meniden yarattım diyor ayet. Işte, nütfeyi inkılap eder. Sonra müteselsir inkılaplar ile alaka olur, kan olur. Sonra mudga olur. Mudga, bir çiğnen et. Sonra et ve kemik, izamen rahmen ve izamen diyor Kurandır. Olur, bu inkılapların değişimlerin her birisi evvelkisine nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır. Gene cansız. Çocuk anne karnında oluyor ama kaç aylıktan sonra canlanıyor. Gene cansız. Yani hayatsızdır. Hayatsızdır. Soru Mert hayatın zevanidir. Mert hayatın yok olmasına denir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zeval olsun. O zerrelerde hayat yoktu ki neden Cenab-ı Allah burada küntüm envâken diyor. Küntüm camiden demiyor da envâken diyor. Camiden demesi gerekir. Camit çünkü. Envâken diyor. Cevap mevkin o zerrelere kutlak edilmesi mekastır ecazmış o. Sebebi ise, üçüncü, dördüncü düğünleri zihne kabul ettirmek için, zihin için bir hazırlamadır. Çünkü sen, ben öldükten sonra nasıl dirileceğim dedin değil mi? Öyle dediğin için sen ancak öyle anlayacaksın. Sen zaten ölüydün, dirildim. Ulu Bey dedim, çok kaliteli bir soru sordunuz. Zaten bir insanın kültürü sorusundan belli olur. Bedir <Gülüyor> Bediüzzaman hasretleri de sizin sorunuza burada cevap veriyor. Oradaki ölü, ölüydünüz tabiri mecazmıştır. Dedin. Gerçek değil. Mecaz. Mecaz demek. Yani temsil. Gözüm seni bir yerden ısırıyor. Göz ısırmaz. Diş <Gülüyor> ısın Bu bir tabirdir. <Gülüyor> Millet ekmek kuyruğuna girmiş ekmekte kuyruk olmaz kuyruk hayvanda olur ama niye bu tabir kullanılır? mecaz çünkü dükkandan sonra devam eden müşteri kuyruk oluyor dükkan içindeki kuyruk olmuyor dükkan biraz kalabalık diyorsun öbürdüğü uzun kuyruklar var uzun mu uzun mesela sığır kuyruğu uzundur keçi kuyruğu kısadır bu bizim tabirimiz bu bir tabirmiş yarın belediyeye başvuracağım ya bir açtım bıçak gibi kesti. Bu evin yükünü ben çekiyorum arkadaş. Evin yükünü duvarlar çekiyor. Bunlar birer mecaz, tabir. Bunları biz günlük şeylerimizde kullanırız. Yarın kaymakama çıkacağım. Deli mi bu adam ya? Yani? <gülüyor> Abi Genç var <gülüyor> da işte necas yani? Benim bir abim var da mübarektir <gülüyor> Geçen gün birini anlatıyorum. Çok şey. ağlar ben çocuklar. Çocuk. Diyor ki sen diyor Bağdat'a gittin mi diyor. Gittin. Yancı Osman'ı ziyaret ettin mi? Eyalet ettin onu. Ecektin ya diyor. Yancı Osman çok mübarek bir zıpla. Evliya diyor adam yarbetmişti harbetmişti <gülüyor> Kellesi kokmuş diyor. Koltuğun altına almış. Kellesini bırakmamıştı üç gün. Derler ya kelle koltuğunda üç gün savaştı. Allah Allah deyip geçti. Hmm. Yancı Osman'ı analar doğurmaz böyle bir aslan. Bağdat'ın içine girilmez aslan falan dedi kellesi kopmuş, kellesini almış koltuğun altına öyle savaş yapıyor. Adam dedi valla hayret ya nasıl olmuş valla baktım adamın kafasına yatmadı, ben dedim kardeş hacı abim şöyle demek istiyor yani kellesi kopmuş da böyle koltuğun altına almış değil, yani savaş üç gün öyle çiftli bir savaş olmuş ki her an kellesini verecek şekilde hani derli adam çok cesur kelle koltukta gidiyor, bu manada yoksa kopmuş da koltuğun altına almış değil niye alsın adam bırakır orada zaten onu takamayacağına göre tekrar niye bir elini meşgul etsin iki elinden sıra <gülüyor> <gülüyor> adam dedi ya dedi, hocam öyle mi öyle tabii dedim vallahi sağ ol dedi vallahi kafama hiç yapmadı ama dedi hacı abiyi için herhalde <gülüyor> <gülüyor> bu sefer hacı da hacı da diyor ki ya o manada <gülüyor> tabii dedim o manada <gülüyor> işte üstadımız diyor ki biz diyor Hakarkını mecazına, temsilini teşbihine kıyaslayarak diyor, İslamiyet'i küstürdük diyor. O da tesettür edip bizden kaçtı diyor. Ancak gene o bizi diyor kurtarabilir. Allah hepinizden razı olsun.